müziği beraber dinleyelim. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. With the brave heart, free and lover's sword, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. selamlar saygıdeğer dinleyen Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültürü programı Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 rock FM'de gümbür gümbür başladı gene ilginç konuklarımız var ee, baya heyecanlı cıvıl cıvıl maceralı bir program aa, olacağı benzer efendim ee, yine bir tarafımda konuklarımız efendim iskele tarafımda sevgili Eda Elif Tibet ve Enzo İka. E, selamlar. Hoş geldiniz. Bir duyalım öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim Sancak tarafımızda da e, haber editörümüz Bilge Ege Aybudak ve de e, sevgili dostum Cem Sarıoğlu. E, müzik editörümüz Emrinize amadeyiz efendim. Sizler de isterseniz bir merhaba patlatın ve de e, dümeni benden alın. Aynı anda değilim mi Cem? Yok. benden hiç... bayanlar biliyorsun tabii. Peki o zaman. Centilmenlik kuralları gelince. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Merhaba sevgili coğrafik Evet bir merhaba da benden Sarıoğlu burada. Tekrar karşınızdayız. En son Perşembe görüşmüştük. Şükür kavuşurum Bugün kadro idealinin de ötesinde bir kadro burası. Hakikaten yıkılıyor yani <gülüyor> ciddi şekillerde. Maşallah Tek... maşallah bütün köyü getirmişsiniz. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çok güzel çok güzel insanlar yine bugün coğrafikada. Çok keyifli konuşacağız. Belgesellerden konuşacağız. Müzikten konuşacağız. Ee, Türkiye'de. E, yurt dışından Türkiye gelip müzik endüstrisinde yer alabilmiş ilginç e, hikayelere sahip bir konuğumuz da var. Ondan bahsedeceğiz. E, çok da iyi müzikler çalacağız. Yine sizler için çok iyi bir playlist hazırladık. Ne, ne, nerelere gidiyor olacağız? Bir tarafta Kongo var. Bir tarafta Eda e, nereler var? Nepaller, nepaller, Nepaller bir şeyler var e, birazcık. Ladak var. Aha. E, sarı keçilerin peşinden koşturdun. Nerelerde koşturdun oralar var. Ha? Silifke, Mersin, Aha. Karaman. Ondan sonra bende de ufak tefek e, sürprizli hikayeler var. E e, siz geçen hafta herhalde e, sürpriz yapacağız deyip ondan sonra yok yapalım. olan bir Kaan Ay budak vardı e, geçen hafta. Evet hocam. Hatırlatılır burada. E, Affınızı sanıyorum Zira güverte altındaki sıcaklık 47 derece dereceydi ve ben makine dairesinin içindeydim. 3 gün çıkamadım desem Eyvah. değildir. E, çünkü 1976 model. E... Corvette mi aldın? <gülüyor> yok, <gülüyor> ne aldın? Yok. Yeryüzünde iyice, e, üretilmiş ilk e, marine dizel motorlardan birinin çalışmasını sağlamakla meşguldüm. Başarılı olabildin mi? Olabildik, Var, olabildik. Tebrik 1976 bana. model İsveç malı ve İsveç'ten bir Rus çift tarafından getirilmiş olan İngilizce. bir tekneyi evlat edindik. O, olarak. Şu anda kendisini denizlere çıkarmak için can hıraç bir biçimde. Çalışmalar nasıl sürüyor? Başıma güneş geçtiği için inanın gerçekten yalan söylüyorum. <gülüyor> Hadi Gözlerimi açtığımda saat 15.40 falandı ve böyle bir sürü tweetleri falan gördüm. Çok sevindim. Bombo Hı -hı. Bir program yapmışsın galiba. Çok keyif oldu evet. e, Tebrik ediyorum. E, yani oradan canlı bağlantı yapamadığım için de... Olsun. E, üzgünüm. Sağlık olsun. E, bir taraftan da Sadun Bora'ya yakın bir dedik herhalde siz de. E, geçen evet. hafta e, onu anma şansı buldunuz. Türk denizciliğinin dedesi. Bu e, Çağdaş, hafta tekrardan anarız kendisini. Çağdaş Pir'i Reis. Aynen. E, Bora'ya da çok yakın e, bir yerlerde teknemizi denize indirmek için uğraşıyorduk. Süpermiş. Peki bir e, müzik yapalım mı yoksa sorular hazır. Hazır mı? Ne yapalım Kaan'cığım? E, Vallahi hocam. Tanışma faslını atlattık. Müzik biraz. dedikten sonra hayır diyemeyiz. Burası Değilinize. Rock FM'se bir müzik patlat derim ben. <gülüyor> Peki. O zaman Radioactive Cats biraz önce sizler için sisteme girdiğimiz bir parça. Hareketli tam bir cumartesi parçası. Finger in the pie diyecekler sonra buradayız. İyi sohbet, iyi müzik söz verdiğimiz gibi. Her cumartesi olduğu gibi aynı zamanda yine burada 16'ya kadar sizlerle İletişim adreslerini hatırlatalım. Twitter.com slash Rock Turkey ve radio Geografik olarak ulaşabiliyorsunuz bizlere. Radioactive Cats, Finger in the Pie. jips <gülüyor> kol edecektim artık yani. Aynı <gülüyor> anda mantanır arkadaş ben, ben radyo coğrafik edecektim. Siz de, ne edecektiniz? Ben rockfm diyordum. E, tamam buyurun o zaman. E, tamam evet. Rockfm 94.5 burası. Kaan'la bir küçük anlaşmazlık. Demok... Hayır, sen böyle yapınca ben gel dedim ama sen ben giriyorum de parmak kaldırmışsın galiba. Ya, evet ne yaptın ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ondan kaynak evet. Peki kusura bakmayın 94.5 rockfm'desiniz. Coğrafika devam ediyor. Sevgili Enzo ve sevgili Elif'le beraberiz. Kaan'cığım parmak kaldırıyordum bir şey söyleyecektim. Ben sözünü kesmiş oldum. Eee yani yavaştan e, bir tarafı Kongo bir tarafı işte Nepal bir tarafı Silifköy olan hikayelerin ucundan e, tutalım diyecektim e, biraz konuklarımızın e, sesini duymaya başlayalım Aynen, ya, e, önce önce e, hanımlar tabii ki e, Eda Elif Tibet efendim uzun süredir siz farkında değilsiniz ama konuk listemizin üst sıralarında olan ama uzaktan uzağa böyle takip ediyoruz Facebook'tan falan <gülüyor> e, hop orada hop burada hani İstanbul'da pek değil pek çoğu e, Medari iftarımız genç, kadın yönetmenlerimizdensiniz. Böyle de bir sunmuş olalım sizi izleyicilerimize. Biraz da siz ufaktan kendinizi sunun. Mütevazılıktan herhalde pek şey yapmayacaksınızdır ama... ...nererdesiniz bu aralar? Bazı gazetelerde, Nor Norveç'te yaşamaya başladığınızda dair şeyler okuduk. Yani bir var. Röportajlarda. E, bunların aslı asları var mıdır? Yani neler yapıyorsunuz? E, en son bir filmde gösterimde bizim acar muhabirimiz... ...sizinle beraber de tweetlediği paylaş. İşte, Refugee Refuge, Here I Am ee, Onda Enzo ile beraberdiniz İsterseniz bir ucundan tutup Başlayalım patron sizseniz buyurun hangi ucundan tutalım yani nereden tutsak e, evet ilk böyle gezginliğe merakla başladı her şey. E, Hindistan'a gittim orada bir stajla başlamıştım daha böyle e, yine resmi gitmiştim. O zamanlar var mıydı böyle filme fotoğrafa merak? O zaman sadece fotoğrafa merakım vardı ve ilk defa işte bir dijital kamera almıştım onun heyecanıyla. Bir de hatta fotoğraf çekmek için gitmiştim zaten Hindistan'a herkes gibi. 2007 yılı falandı sonrasında e, ne oldu sonra e, gittiğim yer Haydaraba'da gittim Güney Hindistan'da Andhra Pradesh eyaletine bağlı hı hı. orada e, gerçekten çok steril bir ortamda yaşamaya başladım neden bunu vurguluyorsun? <gülüyor> Bu, bu bir şaka mı yoksa? Ha. Ben mi yanlış Yani bu bir şaka değil. Gerçekten ha. oranın e, Harvard gibi bir üniversiteye girip böyle... Ha, o hmm. Yani öyle çok gezgin gibi değildik. Sonra işte ilk defa kampüsten dışarı çıkıp gerçek hayatı görmeye başladım orada. Ve tabii ki çok etkilendim. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmaz. <gülüyor> Oradan çıktım. Bu gerçek Hindistan değilmiş. <gülüyor> gerçek Hindistan Çünkü... değil. Bir gerçeğini görelim dediniz Çünkü değil mi? Çünkü ismi Aynen. lazım değil. Böyle birkaç gezgin hikayesi ben de okudum. Aynen öyle. Ee, ...işte Yeni Delhi'nin beş yıldızlı... ...klimalı otellerinden... Aynen, aynen. ...klimalı otobüslere binip <gülüyor> Hindistan'ı gezip... ...utanmadan bir Hindistan Gezi kitapları... ...falan yazan yazarlar var... ...piyasada satılıyor bu kitaplar aynen, şu anda... ...benimki ben de ayet böyle rezil başlamış bir hikaye yani... Rica ederiz. ...ama şöyle... E, ...yani öğrenci olarak gidince... ...üniversiteye bağlı... ...hani öyle bir şey gibi... ...yani böyle ipimi koparıp çıkamıyordum... ...hani bir iş hı -hı, gibiydi... Hı -hı, hı -hı. ...o bittikten sonra... E, ...gerçekten böyle kopartıp bütün e, her yerine girip çıkmaya başladım işte Hindistan'ın. Böyle devam etti. Dört defa gittim Hindistan'a. Çok sevdim. E, ondan sonra şeye gittim. Lada'ya gittim. Tibet sınırına. Ve orada Tibetli doktorlarla tanıştım. O beni çok etkiledi. Gerçekten çok di beni de. Ve yanımda kameram vardı. Çok büyük bir şanstı yani. Bu sefer e, salara geçtiğim için video çekebiliyor muyum diye bir bakayım dedim. Böyle tamamen tesadüsel. kulağına sen... bir baktın falan. Ulan, ulan video da çekiyormuş bu. <gülüyor> <Aa>, güzel <gülüyor> falan. Diye. Düşün yani. Bir deneyeyim bari. Araba Belgesel çektin. Aynen bir arabadasınız. Yanınızda iki tane ismi karma olan iki Tibetli şifacı var. Ortada oturuyorsunuz. Şifacı, ne şifacı. Ağacı ve adı Karma ikisinin de. İkisinin de, de orta... adı. Ee... Ee, Bir dilek dilenir. Ben gibi. önce dilek dilerdim aynen <gülüyor> onu diyecektim şimdi. Yani Tibetli doktorlara Amçi deniyor. Ee, Soharikba e, Tibet tıbbı, tıbbı tıbbında. Ee, ben bir şey sormak istiyorum. Karma gerçekten isimleri mi bu bir tesadüf mü yoksa lakapları mı acaba o Gerçek insanlara? Gerçek isimleri. Çok iyiymiş ee, gerçekten. Şöyle Karma Chodon ee, ...kadın amçinin ismi... Hı hı. ...Karma... ...Serink... E, o da e, erkek amçinin ismi. Bu deniz gibi bir isim herhalde orada Karma. Hani deniz hem erkek hem kız olabiliyor ya. <gülüyor> aynen Tibetliler için en meşhur isimlerden biri. E, ve aynı zamanda Karma. Hani Tabii ismi o... de adı da anlamı da üstünde zaten. Bir de yıldız demek zaten. Gerçek. Evet benim de elimde yıldız dövmesi var. O da bir tesadüf değildir falan. <gülüyor> e zaten tesadüflere <gülüyor> inanmıyorum. Tesadüf değil bir şey var mıdır? Evet yani aynen. Evet. Ben de onu e, Peki tamam o zaman elimizde hemen bütün cephaneleri harcamıyoruz efendim baya ee, bayağı bir şey biriktirdi Tibet dolaylarından Hindistan dolaylarından. E peki Silifke Silifke'den de bahsedeceğiz çünkü çokça Geçiden e, daha filmleri festivali sürecinde bahsetti editörlerimiz. E, siz bizi görmediniz ama biz sizden çok bahsettik. E, geçi mi? geçi geçi diye bu sarı keçilerle çektiği belgeseli e, Daha Filmleri Festivali'nin. E peki Silifke Tibet, Hindistan nere? Kongo nereye Enzo'yla nasıl karşılaştınız biraz da onun da sesini duymak lazım öyle değil mi? Enzo'nun çok çok tatlı bir Türkçesi var saygıdeğer dinleyen. <gülüyor> Arada sırada biz e, destek olmamız gerekebilir. Bazı kelimeleri hatırlayamayabileceğini söyledi. Arada İngilizce Türkçe altyazı bir şeyler yapacağız artık burada. E, Enzo selam tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, senden duyalım istersen Eda Elif'le e, Ko Kongo nereye Tibet nereye? Siz nasıl karşılaştınız? Nasıl oldu bu iş? Ya <gülüyor> bi ee, tuhaf bir tuhaf gibi ee, bir... bi <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya <gülüyor> yeah, um, bi konser verdiğim nayata sonra konser Tibet uh, Elif Bitane resim çekti bana ben de tanımadım yani sonra bi Facebook mail uh, uh, at bana o uh, fotoğrafı sonra bi andim ofertidim bi uh, boy boy mail. E, gönderebilir bilim zana melim verdi ona sonra gönderdi bana sonra bol açtık sonra <gülüyor> o dediğim e, ilarda bir şey yapabilirim mi için ama ben de ciddi ciddi e, e, almadın mı? Ya sonra <gülüyor> dedim tamam ama çünkü hep insana bole geliyor bana sonra dedim tamam sonra gitti bir sene sonra tekrar geldi <gülüyor> bana yazdım iyi sen <gülüyor> bana dedim eee de Yeni geldi İstanbul'a seni görmek istedim Hı -hı. Sonra beni dedim tamam O zaman da yeni albom yaptım ee, e, Revolution ya da Revolution Hı -hı. Bir tane single yaptım, yaptım. Uh, yes. uh, Gezi zamanda Hı -hı. Uh, O zamanda Tam o zaman İki sene önce Evet Öyle mi? Öyle öyle. Ha. Yani bizim tanışmamız, <gülüyor> işlerimize başlamamız, çekimlere falan hep böyle geziyle paralel hmm. zamanlarda oldu. Denk yani. geldi ama değil mi? Denk geldi binay. O da soyadı Tibet. İki e, amçinin arasında Tibet arasında geldi, oturuyor. Ee, Karma <gülüyor> ikisinin ismi. Denk Onun soyadı Tibet. Evet. Orası Tibet. Bilmiyorum. Biz Tancı tesadüflere da. inanmıyoruz bugün. Aynen yani. doğru. E peki e, ya Enzo Ika, Ika, Ika. Eee aslında Sağideğer dinleyen bayağı bir e, dinleyen kitlesi olan, konserler veren Aynen, evet. e, bir kitlesi <gülüyor> olan bir e, sanatçı. E, Enzo. Biz kendisini bir film ile gündeme getirdik lakin biraz müziğinden bahsetmek ister misin Enzo? Ya, e, böyle aslında. Ben de e, İtalya'da oldum. İtalya sonra bir e, önce tüm taksiciye selam veriyor söylüyorum şimdi İstanbul'daki Selam taksiciler bir adam bir taksici beni götürdü burada dedi ki unutma yani sakin sakın selam söylemeyi Ha selam söylemeyi unutmayın isim bilmiyorum ama tüm taksici İstanbul'dan senin selam verin o biz rock FM dinleyen tüm taksilere selam aynen öyle evet ne güzel evet ee, enzo ika Kongolu, bir Kongolu uh, Demokratik çünkü iki tane Kongo var, mm -hmm. Congo Demokratik ve Kongo uh, Popüler. Brazzaville Brazzaville Ama ben de Congo uh, Demokratik mm -hmm. Jumboyeti dengedim. Ama İtalya da oldu. İtalya da olmuş. Okay. Um, beş, beş yıl uh, Vatikan kadim çünkü babam ve Annem kaybetti. Bende dört aylıkta küçük. Hı -hı. Lorenzo benim isim ki Enzo. Ha, Lorenzo. Ok. Enzo. Lorenzo Hı -hı. Uh, o baba papas, bir papas uh, oh. Vatikan. Hı -hı. O benim adı, benim en yakın babam arkadaşım. Hı -hı. Onun yer uh, Vatikan papas da. Hı -hı. O kadim okay. beş yıl sonra uh, annem kavga etilere yani çünkü benim... Hı -hı. Uh, Boda Pak Max terminal sera. Ben cherche ndasoho kongo ndondo. Kongo ndondo e, bizim devlet tüm şeyler benim babam Ad Hotel et le villa la bizikalma yoktu. yukt. Sora ananem benim Tala götürdüm. Hı hı. 6 yaşındayken gidiyoğuz ustala, o tağla yaparken hep şarkı söyledi hmm. müzikte tanışman orada ona. oldu ona başladı bende onun sonra diyete başladı süper e, tağla başladım şarkıcı Hı -hı. sonra 11 e, yaşındayken Hı -hı. bir kavga ettik oh. bir, bir adam e, bir çocuk kavga ettik sonra e, benim udu benim e, e, ceza verdi bien atelier était mise à part classe. je bitesse aura e bitti benim ne söyleyecek ceza bitti. Şimdi o beyaz adam Switch Norveç'li Switch İsveçli adam. Daha dedim ki cezam bitti dedim tamam ama bir sakin bir daha kavga etme ben de evet. Ama bir şey sorabilir mi sorayım ona? Edouard isim Edouard'dı. Se Edouard. Dedim ki bizi de taşıyorum bon Nasıl koyo. çıkıyor. Ne demek? Dedi eğer bu sonra dedi. Dedim bu akordeon. Ha akordiyonmuş Ben de ne benim müzik dedim ki. E... ben bunu bir deneyim. Hmm, dedim ki ises sen senin öğreteceğim e... versik. Evet, evet dedim yani. <gülüyor> ee, Sonra o gün İki hafta sonra beni nota başladılar. Ha, çalışmaya başladı. Ve başladın. müzik kavga için yaptı ve o adam ve müzik tanıştık. Ha. Ha. Süper. Ve başladı ve hmm. ala e, devam ediyor. Devam ediyor müzik Süpersin yani. Evet. Peki enstrümanın ana enstrümanın hangisi? E, piyano ee, mu akordeon mu gitar no, mı? Akordeon o akordeon çok e, çok o zaman çok çocukta ve büyük oldu. Hı -hı. Zaten zor yaşamış. 2 çarkı şarkı 20 kilo falan vakit. Evet oraya. evet. Ve 2 şarkı sorar, yap, sor, çalarken yoruluyorsun. Yoruluyorsun. Evet. Sonra e, piyano adılar benim Hı -hı. için. Piyano sonra benim kendime gitar başladı. Gitar ha o evet. güzel. Ve şimdi hala gitar söylüyorum. Sonra Hı -hı. maestro koro şef geçti ve koro e, son sene evli Şaki Paşa'dayım bu kadar ya. Ha herkes Hikaye gayet anlaşıldı değil mi ka? Ee, evet gayet anlaşılır... çok e, çok tatlı değil mi ya? En evet, <gülüyor> mükemmel evet, hikaye ee, çok güzel anlatıldı. Hiç bölmek istemiyoruz evet, yani. bölmek istemedim. Ee, şey bu arada Saygı Derdin'in tabii ki Enzo'nun müziğinden e, bir takım örnekler, örnekler çalacağız. Sevgili Cemreoğlu playlist'e <gülüyor> attı. Onları çalıyor olacağız ama şimdi herhalde başka bir şeyler böyle babalardan bir baba mı var? Ee, sırada. Ya, evet hani hazır e, Hindistan semalarına e, bugün Hindistan semalarından yola çıkmışken e, oralarda yaşamış ve hani o sahneleri kendine müziğin, İngiliz müziğine entegre etmiş bir grup dinletmek istiyordum ben de size. E, sizin hikayenizi birazcık okuyarak geldim. O yüzden bunu seçtim. Govinda parçanın ismi grup Kula Shaker. E, ardından buradayız. E, Enzo ve Elifle sohbetimiz ve e, Enzo'nun da müzikleriyle olan e, müzik maratonumuz devam edecek saat 16'ya kadar. Bizlere ulaşmak için At Rock FM Turkey at Radyo Geografika Twitter adreslerimiz emrinize amaledir efendim. 14.5. Rock FM burası. Radyo Geografika saat 14 itibariyle başladı. 14.40 oldu. Radyolarını yeni açanlar için hemen hatırlatalım. Sevgili Elif ve Enzo bugün bizlerle beraberler. Bir belgesel, bir albüm, birçok şarkı, birçok güzel film ama yapılmış binlerce kilometre yol. Burada bahsetmemiz gereken, iki saate sığdırmamız gereken hikayelerin ana teması. Enzo biraz önce çok sağ ol. Albümü getirmişsin. Burada yavaş yavaş dinlemeye başladık. Zaten bu Red, Black and White bilinen bir parça. Ben Zaten biliyorum. Evet. Yes. Değil mi? Bayağı bilinen, seni takip eden insanların da Şimdi birazdan çalacağız Burada hemen hatırlayacaksınız siz de oldukça tanınan bir şarkı Prodüksiyon olarak çok beğendim e, parçayı ben Bu arada belki tanıyorsundur benim işim de müzik prodüksiyonu olduğu yeah, için okay. Okay. Hatta aynı yerde mastering Stüdyomuz da aynıymış New York'taki evet, mastering yes, Stüdyosu evet. aynen evet. E, Biraz istersen bu yani yola çıkmadan önce hazır yakalamışken seni Bu prodüksiyonu nerede yapıyorsun? Türkiye'de mi yaptın yeni albüm? Ya ya ya Bu da e, aslında... E... İki tane single mm -hmm. uh, yaptım uh, ve iki tane albüm. Evet. Uh, ilk single Red Black and White, sonra full albüm yaptım uh, ve Kadıköy müzik mm -hmm. etiket. etiket Kadıköy uh, müzik uh, Rainbow albüm, mm -hmm. sonra single yaptım Revolution. Mm -hmm. Revolution sonra uh, full albüm yaptım. Mm -hmm. uh, welcome to Istanbul. Mm -hmm. Welcome to Istanbul, ananey bananey. Welcome to Istanbul. Uh. E ...beşli vardı içinde... E, ...süper... E, ...sonra e, yeni albüm yaptım... ...Love is Love... Hı -hı. E, ...bu çıkmadım daha... Çıkacak, e, evet. ...çıkacak biraz da... E, ...birkaç parçası burada var değil mi... ...Love is Love'ı? Evet Hı -hı. evet... ...çalabilir miyiz peki nevzum? E, ...bir tane şarkı... ...Özgecan için... ...Özgecan? Hı -hı. Hı -hı. ...Özgecan evet... ...Özgecan için... E, yaptım, ...yaptım ama Fransız'a... E, Söyledim. Vücutları ha. üzerindeki savaşı durdurun. Ha. Stop the war on win. Hmm. Süper. Aha. Hep bir mesaj içerikli şarkılarda sahipsin. Gerçekten çok güzel. E, tarz olarak nasıl? Ne, ne diye nitelendirebilirsin? Ee, normalde aslında e, reggae müzik. E, reggae müzik çalıyorum. Ama Hı. reggae müzik sadece ritme değil. Evet. Reggae sadece ritme değil. Ama en önemli reggae mesaj. Sözler. O çok çok mesela. Bu Malay o Reggae sahibi William Sun dünyada tabii, tabii. ama o bu Malay başka şandan Redem Redemption Uh reggae dinçardi haben message message göndern. On aime. Euh mon est kullanıyorlar. Eee ama benim tam oui euh reggae. Ama beni sadece insana dans eğlenmek için değil. Nedem? O yüzden bazen eye çok mesela reggae black and white çok eee güç odu ve insana mesela bazen Lyrics <gülüyor> ne söyleyelim? Sözler, <gülüyor> çok dikkat etmiyor. Sadece müzik dans, dans ediyor ama benim müzik sadece dans ediyor. Evet, buradan... O yüzden. Love is love. Biraz ee, e, akustik çok yaptım. Çünkü Hı -hı. mesaj ve ses ve, ve düğü... Dü insanlara vermek istediğin mesajın ederim. var. Yani Onu iletmek evet. istedim. Sen evet. Buradan evet. da biz hani Rock FM o yüzden biraz ben bunu fark ettiğim için bu soruları sordum evet. zaten. Evet. Rock FM üzerinden de hani sevgili Enzo'nun şarkılarını dinlerken okey çok güzel dans ediliyor şarkılarda ama anlattığı hikayeler de var. Ona da ne olur dikkat diye buradan bir toparlama yapalım. Peki Kancım? Hatta Kancım dedi. Ben aldım mikrofonu İyi Kaan'dan. yaptın Kağan'cığım. <gülüyor> ben bununla ilgili hatta bir spoiler vermek istiyorum. müsaadeniz var mı? Yönetmenim, var yönetmenlerim. Var. Ee, şimdi filmde Enzo hatta şöyle bir şey diyor. Refüji Hirayan militeciyim işte buradayım da. Eğer e, benim sadece şarkılarımı dinleyip dans ediyorlarsa sözleri hiç anlamadan bunun hiçbir önemi yok. Ama şarkılarımı dinleyip sözlerimi seviyorlar ve bundan ötürü benden nefret ediyorlarsa tamam işte bu süper bir Aa, şey. Diye. güzel. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Güzel, güzel yakalanmış. Peki Enzo bir soru daha geliyor. Evet. Ee, müzik piyasası Türkiye'de oldukça zor. İnsanlar birçok e, genç müzisyen albüm yapmak için sıralarda bekliyorlar. Plak şirketlerinin kapısını sen. E, bu farklı tarzı nasıl Türkiye'de İstanbul'a yaptın? Zorlandın mı sen de Türkiye müzik piyasasına girerken? Ee, çok zorlandım. Değil mi? Ee, çok zorlandım ama e, tek bir şey var içinde. Ee, zor bir şey seviyorum ben. Kolay hiç hı hı. sevmiyorum yani. Çünkü hayatım hiçbir zamanda kolay olmadı. E, kolay olmadı. Hı hı. Ve acı benim yol arkadaşım yok. Şaşım yok. Yani. Beraber yiyoruz ama hep <gülüyor> sonunda beni kazanıyorum. Yüzden... Harikasın yüzden... harikası Her evet. zaman böyle bir şey var zaten değil mi Sayın Sarıoğlu? Yani Biraz o... acı gerekiyor. Bir, evet en azından acıdan ziyade yaşanmışlığı armoniye dökebilmek yeteneğe gerekiyor. Evet. Yani <gülüyor> çok mutlu olup onu da dökebilirsin. Tabii. O da güzel şartlar yapar. Ama işte Enzo'da olduğu gibi canını sıkan, senin kalbini kıran şeyleri armoniye döküp gene güzel müzikler yapabilirsin. Birazdan eminim şimdi dinleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyorlar Enzo'nun Şarkısını. Ama biraz daha bekleyeyim. Çünkü hakikaten <gülüyor> çok iyi şarkılar çalacağız burada Enzo'dan. Peki filmlerden devam edelim istiyorsan. Kaan'cığımın da soracak şeyleri vardır herhalde. Yoksa Enzo'dan devam edeceğiz çünkü burada. Ya Enzo'dan devam edelim. Çünkü... Merak ettin değil mi Enzo şarkılarını? Evet merak ettim. Az önce Ucundan ucundan, ben dinlettik şöyle evet. ucundan Cem Sarıoğlu Saygıda Erdin yani Elbette ki yani sözlerin her zaman dinlenmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama fıkır fıkır. E, şarkılar olduğunu ve müthiş, hani, müthiş. Hani şey vardır ya hani Bob Marley'den sonra neden e, reggae dinleyeyim falan gibi de bir kafa vardır Hı -hı. aslında bir taraftan da haklıdır bunu <gülüyor> söyleyenler <gülüyor> Enzo'ya ben bunu sormak istiyorum bu konuda ne düşünüyor çünkü hani sanki Bob Marley'den sonra biz doğrudan tabi reggae piyasasının da her ürettiğine ulaşabilir noktada değiliz bir taraftan Doğru. Enzo ne düşünüyorsun yani Bob Marley'den sonra reggae o ruhunu kaybetti mi ifade edebildim mi Türkçe ıı ben de böyle sürebilirim yani. Ee, eğer Bob e Marley şarkı eee albüm dinlerken bir HD eee um, çünkü o çok genç oldu. çok Genç oldu. Ama e, e, e, ilk şarkı, bu bon ilk albüm çok yavaş başladı. Ama sonra Good to be love e, hareketi başladı. Hı -hı. Zion, Lion, varen. Ba Bayağı rocker an, Çünkü onun müzik rock dan geldi. Evet. Geçti. Ama çok erken oldu. O zaman da şimdi o root söylüyorlar. Ama Hı -hı. ben de böyle e, söylüyorum ya. Bu Malay, bıraktığı müzik bize daha... İlal e, etmek e, görevi ama sizde. Ama insanlar sadece <gülüyor> geri gidiyorlar. Hmm. Ben de o standar reggae e, saygı veriyorum. Ama Aha. standart reggae çok sev, e, sevmiyorum. Çünkü burada, mesela burada yaşıyorum. Evet. E, burada yaşıyorum ki Ama burada Santuş. Santuş. Santuş var. E, Dabuka var. Evet. Bağlamak var. Ba evet. Ama... Başka albüm e, e, yaptım ama çıktım daha. Çıkacak. Evet. Ama santuş koydu ve e, bağlama. Ama, bağlama. Reggae. <gülüyor> ama reggae A, Ama reggae. Çünkü Harikasın. başka ses istiyorum, başka reng istiyorum. Mükemmen. Aynı iyi bir şey dinlemek e, evet. istemiyorum ben. De. Bu aslında benim sana bir başka sorumdu. Kendi müziğine Türk sazlarını nasıl yediriyorsun diye. Ama daha ben sormadan sen cevaplamış oldun. <gülüyor> Konuğun böylesini seviyoruz tabii. Peki Enzo şimdi bir şarkını çalalım istiyorum ama Banane'yimi önce çalalım, Red Black mi önce çalalım. Hangisi e, çalalım? Elif sen sorabilir misin? Bana ne, sana ne. Tamam Tamam evet. <gülüyor> <gülüyor> bana ne, bana ne diyorsun ne hangisini cana belki şimdi Enzo'nun yeni single'ı bana ya yeah. no eski Her şey eski single'ı <gülüyor> bana ne gelecek bu bana ne sana ne çok önemli çünkü benim ilk e. İlk Türkçe öğrendiği kelimeler. Ha bana, desem, bana... ne i̇lk Türkçe öğrendiği kelimeler. Ya çok tatlıymış. Evet bakalım ya, bence bence Türkiye'de gerçekten e, öğrenmen gereken ilk şey Enzo bu sana ne diyebiliyor olmanız. <gülüyor> Bizim evet. millet biraz meraklıdır böyle evet, karışıyor yani. arkadaş <gülüyor> herkes, herkes her şey karışıyor peki Enzo bana ne diyor sana ne diyor bakalım bize dinliyoruz Rock FM 94.5'tesiniz. <gülüyor> Hay yan uh, uh, uh. ne sana ne, ne, sana ne elin cebinde gidesin elin kalbinde giderin. bir kukla Aynen. Ee, evet, onlarla beraber Zanskar bölgesine gidiyor, gitmek teydik. <gülüyor> ee, Himalayalarda en yüksek e, motorable yollardan geçtik hatta. Ee, biraz tehlikeli yollardan gidiyordunuz çok galiba çok tehlikeli yollardı ee, annem dinliyor şu anda <gülüyor> ama <gülüyor> sen iki tane, Hemen iki tane böyle. karmanın ortasındasın sırtın yere gelmez <gülüyor> mi biz diyoruz annenizle beraber dinlemeyin ama aynen, anneler aynen. kendi başlarına dinleyebilirler tabii. efendim saygılar valide hanımın <gülüyor> canım anneciğim ee, Şöyle yani gidiyorduk ama sonuçta şifacılarlayım. Aynen <gülüyor> öyle ki falan. En fazla işte bir şey olsa nasılsa hemen Şifa aniden müdahale olacak. Yanda, evet. Hatta e, Amci Karma'nın 8 aylık bebeğiyle beraberdik. Ah. Yani... O dereceydi o şey 7000-8000 yani. metrelere kadar çıktık Kardungla işte oraları geçtik Sonra Zanskar'da inanılmaz uzak Yani şehir merkezine LH çok uzak olan Köylere gittik Ve e, orada aslında bütün e, Yaptığımız şey Amçikarma Kendisi de mülteci Tibetli bir mülteci olan Bir kadının Hı -hı. E, Ladaklılara duyduğu şefkat Ve e, ilgiye tanık oldum Beni tabi çok etkiledi İnanılmaz bir idealizm vardı Peki bunu biraz açar mısın? Yani aslında böyle bir ilgi beklemiyor mu olman lazım? Yok böyle bir ilgi bekliyordum. Zaten e, traditional medicine society diye bir vakıfta çalışıyordum aslında. Hani böyle biraz gönüllü biraz işte antropolojik kendimde antropolog olduğum için... E, Bekliyordum ama tabii ki bunu insan yaşamadan görmeden tam olarak e, hiçbir zaman ifade edemiyoruz. Dolayısıyla yani belgeselde yakaladığımız hani e, sinema verite olarak çektik. Hani her şeyi olduğu gibi fazla müdahale etmeden çektik derken hani çektim <gülüyor> çektiğimi düşünüyorum ee, tabii birçok şeye yer veremedim yani çünkü kadın ve erkek arasında da orada inanılmaz e, tansiyonlar var hmm. genelde amçilik erkeklere mahsus bir ha, şifa mi? biçimiyken tabii yani mesela Tibetlerde maalesef ebe kültürü yok ee, ve doğal seleksiyona tabi tutuyorlar. Kadın hmm. tek başına e, çadırda doğum yapıyor. Hala daha bu zamanda. Oo. Nasıl yani gerçek mi? Gerçekten bu çok üzücü bir şey. Amçi Karma da bunu değiştirmek üzere ve insanlara bunun tanıtımını ve preventive health Üzerine e, kampanyalar başlattı ve biz de onunla bütün köy köy gezip kadınlara ve çocuklara işte nasıl hasta kalmamaları için birçok işte tüyolar böyle güzel kitapçıklar vardı e, onların anlayabileceği şekilde işte sebze meyve yemeleri gerektiği. Çünkü e, çok yüksek rakımda tabii do, e, her zaman gereken sebzeyi ve meyveyi de bulamıyorsunuz. ...o şekilde... ...bir soru sorabilir miyim hocam... ...şimdi bizi dinleyen... ...saygıdeğer dinleyenlerimiz arasında... ...gönüllü olarak gittiğini söyledin... ...ve böyle yapılan şeyleri... ...koruyucu hekimlik hizmeti ya da... ...koruyucu sağlık hizmetlerini evet. ile ilgili... ...bilgi verilmesi olarak çevirebilir miyiz... ...arada bazı başka kelimeler vardı... ...ben kabaca kendimce doğru. çeviriyorum... Doğru. ...mazur görün yanlış çevirim varsa... Doğru, doğru. E ...peki bu tip gönüllü organizasyonlara... ...katılmak isteyen bir saygıdeğer dinleyenimiz varsa... ...nerelere bakmalı, nerelere başvurmalı... ...belki de birileri şu anda... ...aa ne kadar güzel bir şey yapmış... ...tam hayal ettiğim şey... ...işte ben de gitsem de oralarda bu tip gönüllü işlerde bulunsam... ...diyen birisi var... Ee, ...ona gösterebileceğiniz bir adres var mı? Ya tabii şimdi Amçikarma yeni bir klinik açtı mesela... ...mutlaka gönüllüler istiyordur... ...yani e, bana mail atabilirler... ...ben onları yönlendirebilirim... ...Ladak bölgesine... ...ama onun dışında Hindistan zaten... ...yani gidebilirler... ...sadece gitsinler ve orada insanlarla tanışsınlar... ...ben öyle yaptım... Yani önden bir aranjman yapmadım. Fakat e, o zaman İngiltere'de antropoloji okurken bir arkadaşım doktorasını yapıyordu ile beraber Tibet tıbbı üzerine. Onun sayesinde duyup da gitmiştim mesela. Yani bu hep böyle referanslarla oluyor biraz. Ya da e, tamamen sizin kendi e, yolculuğunuzda karşılaştığınız insanlarla yani biraz da hayatın böyle sizi yönlendirmesiyle oluyor gibi Peki... Yani ar ar arayan bulur demek istiyor kendisi Aynen. lakin şunu unutmayınız ustası olmayan şakirt her yana yorgalayabilir. doğrudur çok doğrudur <gülüyor> kesinlikle katılıyorum peki ben şeyi sormak istiyorum bu ıı, amçiler acaba bunun geleneksel bir görevleri var bundan kısaca bir tekrardan bahsedelim mi yani ücra köylere gidiyorlar her sene bir yıl mı dolaşıyorlardı neydi biraz hatırlatır mısın o hikayeyi yani bize? şöyle amçilik aslında aile hekimliğiyle birebir bir şey gibi Hı -hı. geliyor bana eee çok enteresan olan şey aslında en güzel olan şey e, ilaçlarını kendileri yapıyorlar hı hı. E, dağlardan topladıkları şifalı endemik bitkileri epidemik bitkilerden e, 2500 yıllık e, öğretilere dayanarak hı hı hı. ve bu öğretilerin birçoğu işte deneme yanılma yöntemleriyle de ilerletilmiş keşfedilmiş ve bir zamanda da bu bir tıp evet. e, bu bir bilim dalı ve mesela batı tıbbında Eee, neuroscience <gülüyor> sadece 80 yıllık bir bilimken Tibet tıbbı direkt beyinle ve zihinle başlıyor her şey. Hı hı hı. 2500 yıllık bir bilim, Budanın e, tıp öğretilerine dayanıyor mesela. Ya Radyo Geografikada en aptalca soru sorulmamış soru. Bizim böyle bir fikrimiz var ama ben özür dileyerek bir soru aklıma geliyor. Hani bilmiyor olabilirsin istatistik. Şu anda aklıma geldi. O bölgede kanser istatistikleriyle ilgili bir bilgi var mı? Çok merak ettim. İstatistik tam olarak çok bilmiyorum fakat şöyle 1970'lere kadar çok kansere rastlanmamış 1970'de ne oldu dersen Hindistan Lada'a ulaşımı açtı. Ve böylelikle gelen giden tırlar arabalar işte bu ee, işte paketlenmiş yiyeceklere geçişle beraber Hı -hı. kanser başladığını söylüyor birçok araştırmacı. Bakar mısın? Yani 1970'te yollar açıldı ve ambalajlı ürünler girmeye başladı endüstriyel ürünler. Ee, peki madem bu kadar içindesiniz belki bu soru da gerçekçi olabilir. Kaç yıl içerisinde gözlemlenmeye başlamış? Yani te tek bağlantı mı gerçekten? korelasyon artı bir mi yani? Yok mutlaka başka etkenlerde vardır. Ee, bir yandan kanseri sebep olan şey nedir diye düşünmek lazım. Hani nereden acaba insanlar neden kanser olur? yani muhakkak bilmiyorum aslında çok bildiğim Hı -hı. bir konu değil gerçekten ama bu gayet e, mantıklı bence, bence de. katkı evet. maddeleri olan katkı bir sürü beslenme tabii, tabii, yanlış beslenme e, dışarıdan gelen etkenler olabilir aynen. tam bu noktada ben gezegen ajandasına geçiş yapabilirim ama yapmayayım müzik arasını veririm bir müzik arası verip ondan sonra gezegen Tamamdır. ajandası yapalım diyorum ben peki Joe Robinson Out Alive diyelim madem sağlıktan konuşuruz dışarıda <gülüyor> sağlıklı olan adamlar ama bu şarkıyı yazarken de aslında hani bedensel sağlıktan çok e, ruhsal sağlıkla ilgili bir şarkı yazmış. Joe Robinson. Joe Robinson kim diyeceksiniz? Yurt dışındaki bu ses yarışmaları, müzik yarışmaları vardır. Burada hani TV8'de yapılıyor ya. Onun Avustralya'dakini kazanan arkadaş. Bakın şimdi orada kazandı. yani Türkiye'de o müzik yarışması daha çok hani ben bunu söyleyince kızıyorlar ama jürileri tatmin eden bir iş oluyor. Yani kazananlardan fazla bir şey maalesef yapılmıyor. Yapılması gerekirken ama bakın orada kazanan adamdan nasıl bir albüm çıkmış. Hemen dinleyeceğiz şimdi. Altılar Joe Robinson's whatever it is. Breaks, to close my eyes. The rest of the world's just waking up. But I oh, yeah. I've been up and my mind's hazy Life's been me up and got to me Lately I've been stepping on toes and jumping out of windows And hurting pretty much everyone that I know, know, I know It's crazy Cause hours pass And days go by I'm trying to live too fast A trying Them. It's crazy Oh, but if I'd be fly fast enough without a breath I'll never have to think or look or feel or regret It's crazy Geografikalılar şu an gezegen ajandası saatindeyiz nasılsınız iyi misiniz evet şimdi size Birleşmiş Milletler Dünya Toprak Yılı ilan etti bu seneyi bunun nedenlerinden bahsetmek istiyorum birazcık aslında 1995'ten beri 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak kutlanıyordu ama ve lakin çok çarpıcı rakamlara e, ulaşmış vaziyetteyiz. Ya yani Çarpıcı derken bunu olumlu manada söylemiyorum kesinlikle. Toprak kaybı çok e, hat safhaya ulaşmış vaziyette. Her sene 12 milyon hektar... E, toprak kaybediliyor. Verimli toprak ve e, kentleşme çok büyük ölçüde artıyor. Dünya nüfusunun bir bölü üçü e, kentlerde yaşıyor vesaire. Çok e, zavallı bir durumdayız aslında ve şehirlerde şu anda Yani kendimiz, hocam şeyi şey mi kastediyorsunuz özür dilerim? Kentte yaşıyoruz. Hani gidip bakkaldan paketli şeyler satın alıyoruz. Aynen öyle. Bir Üretime tarafta, hiçbir şekilde katkıda bulunmayan, sadece tüketen... Bir taraftan toprağa kaybediyoruz öbür aynen taraftan. Aynen öyle. Çünkü kentleşme çok büyük... E, ...ölçüde... hani ...çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece Avrupa'da... E, ...TEMA'nın hazırladığı bir rapordan... E, ...alarak bu verileri söylüyorum size... E, ...sadece Avrupa'da... ...Berlin büyüklüğünde... E, ...bir e, mekanın... ...her yıl kentleştiği söyleniyor. Sadece Avrupa'dan bahsediyorum yani. E, bir de şöyle bir durum var mı? hani Parça arasında konuştuk. Eda Elif Tibet'te vurguladı. Tibet, Tibet'ten örnekler hı hı. E, vererek. E, bilgi aktarımı da ortadan kalkıyor... ...kentleştikçe... Yani e, benim evet. babam bana o yaprağın hangi ağacın e, yaprağı olduğunu anlatma gereği duymuyor mesela. Şöyle de ben bir durumu anlatıyorum. Ben de e, yine bostanlardan örnek verebilirim. Bizim e, 100 yıl evvel İstanbul'a gelmiş ve Arnavut bostancılardan bostancılığı öğrenmiş Ahmet abimiz var Yedükle'de. E, o da şu anda çocuklarına aktaramıyor bu durumu. Çünkü çocukları bostancılık yapmak istemiyorlar. Çünkü Ahmet abi sadece babasından öğrendiği için bu işi yapıyor ama çocukları sadece babalarından öğrendiği için yapmak demiyor Ahmet abi de zaten bunun ne kadar önemli bir iş olduğunun o kadar da farkında olmayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir e, kısır döngü içindeyiz yani. Ama Enzo anneannesinden çok güzel domates yetiştirmeyi biliyor. <gülüyor> Yetiştiriyor oh. musun peki şu an tarla başındaki evinde? Ya yeah, yes. Um, ya yeah, kusura uh, bakmaya yes oluyor. Ya evet. <Olur canım gülüyor> <o kadar>. <gülüyor> <gülüyor> no problem No problem. Tarlabaşı bizim e, e, ba, e, balkon. Hı hı. Çatı, çatı. Çatıda çatı yetiştiriyor. Ha süper. Ha, i̇şte bizim büyük şehirli patatesi. insanlar olarak bunu yapmayı öğrenmemiz evet. gerekiyor. Peki mesela. elzo büyük domates mi küçük domates mi? Ya, domates. E, şimdi bu da biraz büyük patates ama patates e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, oh, no, mi patates mi? ay. mi mi? Patates mi patates mi? Patates mi patates mi? Patates patates ve tomates beni de çok güzel yapıyor. <gülüyor> güzel yapıyorsun. Ya yeah, ta tağla ve çok güzel yemek yapıyorum o hepsi. Oh, da, evet patateslere evet. yetişiyor kongo gerçekten. Yemeği Yalan yemeği yemeği mı bu? Kongo yemeğini Ha tamam. Kongo yemeğini. Ha süpermiş. Yani oruç, bizde... oruç tutan saygı değerli dinleyen varsa kusura yeah, bakma. Ya, yok canım yani orucun maksadı sonuçta günümüzü Doğru, normal olsun. bir şekilde evet. geçirmek değil mi? Biz yine de evet. ne zannediyoruz? Onlar bakmazlar şey bence. Akşam, akşam yapabiliriz yani. Evet akşam şu an yaparız. İftara bekleriz. İftara Hatta musakka diye bir kongo yemeği var. Ha evet. Palme. 'dan yapıyorlarmış evet. ama adı Musakka. Evet. <gülüyor> Musak kabağı ne peki hmm. ilginç. Evet. Ya şimdi birazcık daha bahsedeyim bu toprak meselesinden. Şimdi çok büyük ölçüde dediğim gibi yıllık 12 milyon hektarlık bir alandan bahsediyoruz dünya genelinde. Kabus gibi hakikaten burada bu yani. Kabus gibi. Yani Avustralya rüyaları. Rüyalar kararlı bilgiyi. Yani, Rüyalar kararlı hakikaten. Ama kararmasın işte bunun ha, tamam, önüne geçmemiz mısın? için yapabileceğimiz şeyler var. Ha, tamam. Yani kentleşmeyi önlemek, kendi kent bahçeciliği yapmak kendimiz Güzel. ve satın aldığımız şeylere dikkat etmek gibi mesela. Yani çünkü şöyle de bir durum var mesela binlerce yıldır Fırat çevresinde tarım yapılmaya devam ediliyor hı hı. ve o topraklar halen daha verimli. Evet. Toprağın verimini kaybetmesine sebep olan şey doğal olmayan tarım yöntemleri kullanılması. Anladım. Yani ne kadar organik tarımın e, bilincinde olursak o kadar şahane bir dünya bizi bekliyor olabilir. Evet tabi bunu devlet politikalarının da bunda önemli var. Bu hani özellikle Food Incorporated diye bir belgesel var. İzlemişsinizdir siz de. Özellikle Elif, mutla, mutlaka izlemişsindir. Orada işte tam da e, Bilge Ege'nin bahsetmiş olduğu e, devlet ilgili çiftçiye yaptır, e, yaptırılan yaptır, e, çiftçinin uygulamak zorunda kaldığı tarım yöntemleri var. Bunları da muhtemelen Bilge Ege'nin yapılmamasını e, tavsiye ettiği yöntemleri. E, Amerika'da özellikle insanları zorla yaptırıyorlar. Hangi ekine ekmen gerektiğini bile e, söylüyorlar. Bu da senatörlerin e, hep bizim konuşmaların çoğu aynı kapıya çıkıyor genelde. Bu corporate state denen yani e, şey, tam Türkçesi nedir corporate state'in? Şirketleşmiş ulus. Şirketleşmiş devlet hı hı aslında. Hı. E, senatörlerin e, büyük e, nasıl tanıtalım? Hisse sahibi olduğu yemek e, şirketlerini daha karlı olarak e, satış yapabilmeleri için adamlar kendi çıkarlarına uygun tarımcılığı e, empoze ediyorlar. Biz ne kadar doğanın doğal işleyişine karışırsak o kadar sonumuz felakete doğru Aynen. gidiyor yani. Maalesef bunun işte uzun lafın kısası devlet e, eliyle de aslında bunların evet, daha evet. akışına bırakılması gerekiyor. Bir işte. tane daha istatistiki bilgi vereyim size. Bir santim toprak oluşumu için 400 yıllık bir süreye ihtiyacımız var ve bu toprak sadece erozyonla 10 senede kaybediliyor bir de kentleşmeyi düşünün üstüne e, onun haricinde toprak sıkışması işte bizim aslında çok büyük sanayileştik biz geliştik süper diye sevinerek haber verdiğimiz bu e, traktör kullanımı vesaire aslında toprağın verimini düşüren bir şey onun haricinde 70'lerden bu yana e, gübre kullanımı fena halde artmış vaziyette bu da aslında verimi düşüren bir şey e, sonrasında neden kanser oluyoruz neden toprağımız yok Vesaire. Dolayısıyla kent bahçeciliğini savunalım, bahçelerimizde domates yetiştirelim, evet. yedikule marulunu sevelim arkadaşlar. Böyle minik mesajlarım var yani size. Peki şey hiç duymuş muydunuz ee, İnsanoğlu uzayı tanıdığı kadar toprağı hiç tanımıyor aslında. Duymamıştım ama doğrudur Güzelmiş ama ben de çıldırdım. Evet. Ya, üzerine bastığımız şeyi hiç tanımıyoruz değil mi? Hiç tanımıyoruz. Hiç. Evet. Ne diyorsunuz Kaan Bey K'an süper diyor. K'an Bey uzak, uzak var uzak var, varım ama yokum diyor K'an. Ben e, burada Enzo'nun mikrofonuna e, bulaşmak istemediğim <gülüyor> ha, için ha, anladım, adamı anladım. konuk çağırdık mikrofonumu alıyor demesin e, diye. Doğru evet. e, Ondan şey yapıyorum destekliyorum sizi hocam. Aynen, yani, peki. Bir dinleyici olarak güzel. şu an. Ama konuşmak ve, ve, ve... Alman lazım. Alman lazım. Evet. Enzo'yla <gülüyor> anlaşman gerekiyor. Enzo'nun mikrofonu kolay değil yani. <gülüyor> i̇şte o yüzden kalkmayayım dedi ya. Doğru. Peki haberler <gülüyor> devam mı yoksa müzik sırası mı? Müzik sırasına geçebiliriz. Peki, Topraklı falan bir şeyimiz var mı ya? Yok değil hiç? Toprağa sevgi, metiye düzdüğümüz falan hiçbir şeyimiz yok değil mi? Ee, de şarkısında ya çok güzel var. bir toprak ve ağaç şey var ama Fransızca. Tamam olsun. olsun. Biz gezegen be, vatandaşıyız. Aynen. I'll, Türkçesini söylesen. Yıl bir ağaç bunun kokusu Palacio ve tüm toprak neden bize yapmıyoruz bütün insanlar yapmıyoruz Hı -hı. harika fonda başladı zaten Enzo'yu dinliyorsun sorma onda sonra buradayız La miel non plus d'où vient le racisme d'où vient le fascisme d'où vient la xénophobie d'où vient Açadığınız parça ne kadar güzel değil mi? Birbirinize onu soruyorsunuz. Çünkü farkındayım ama parçanın yazarı yanımda şu anda. Sevgili Enzo. isterseniz Samba de bir dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam edelim. <gülüyor> No bullet. Tes son prof Ça fait des années que j'ai pas chanté. ou Et quels ont estimé les loups espèces de bois en disparition? Il d'humanité dans le ciel de nous, beaucoup d'haine dans le ciel des humains. C'est honteux, mais pas Hemdesiniz 94.5 O bir, bir önce şu anda çalan parçamızın bestecisi yanımızda Enzo. İki hafta tekrar hani radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Daha bir 45 dakika buradayız. Enzo ve sevgili Elif'le beraber hem müzik konuşuyoruz hem belgesel hem gezmek üzerine konuşuyoruz. Hem de dünden ve bugünden ve belki de yarından konuşuruz. Peki Enzo müthiş güzel bir parça daha dinledik. Somebody. Ee, bu kayıtlarda senin sesini duyuyoruz ama ne çalıyorsun? Hangi enstrümandır sen çaldın? Ya ee, <gülüyor> bu şarkı gitar, akustik gitar, hı hı, bas, Çadi, perküsyon, Çadi. Eee, bir şarkı söyledim. Piyeste şarkıyı söyleyip besteyi yazdı ve eee, Afife, bipacha klavye, Çadi. Her, yani. her şey sen çaldın ya. şey ama eee, davul benim e, mesut, mesut Gineş, Hı -hı. Bir tane e, benim dostum. Do Doğrucu dostum ve e, no Thomas e, de ha Tomaste yeah, o çaydi o Hı -hı. Yeah, evet, çok çok da. güzel çok Hı -hı. nerede kaydettiniz e, şu anda e, o şarkı spekiale özel e, bu şarkı Hı -hı. E, benim e, odam See? E studio e, e studio birkaç tane bir getirdi. şey vardı. Uh -huh. Sora baktım bitti Sonra büyük e, studio e, get to mastering, e, uh -huh. mixage için. Uh -huh. Mixage'in Sora Amerika'da dedik. Uh -huh. e, mixage Amerika'da mı yapıldı? Yeah, yeah. Mastering yeah. mi Amerika'da yapıldı? No, e, He, mix um, ve no, mastering. But, e, master. mastering mix bize yaptı. Mixage'i biz burada, yap, burada e, ya, bize yaptık. Bize bizde yaptık. Ama and, mastering, um, Amerika'da yeah, sonra mastering Amerika'da yapıldı. Ya Sora mastering Amerika'da yani. Sağında olarak hakikaten çok geniş ferah bir Sağında var albümün. Hani bir odada yapıldı demezsin şimdi şarkıyı bir daha bir hatırlamak istiyorum. Ben gerçekten çok beğendim çünkü. Hmm. Bakın siz de dinleyin tekrar bir de o kulakla dinleyelim isterseniz bir 30-40 saniyesini. Enzo odasında kaydediyor bu şarkı yani parantez içinde bir bakınız dinleyiniz kulak kabartınız. Hmm. Tous comme l'eva comme les éclats du soleil l'eau m'a tout emporté lui est allé jusqu'à la lune Hani bizim memlekette binlerce dolar verilip yapılan prodüksiyonlardan birçoğundan çok daha iyi bir sound çıkmış. Çok net söyleyebilirim hani bunu. Gerçekten tebrik ediyorum. Ramazan dağılcıları geçmeden kaydetmiş tabi hızlı hızlı. Evet, çabuk çabuk kaydetmiş. <gülüyor> Enzo gerçekten eline ruhuna sağlık diyorum. Çok güzel. Çok keyifli olmuş. Çok, ben de kendi arşime de ekledim. Keyifle dinleyeceğim. İnşallah konserlerin olursa onları da gelip izlemek var mı? Orkestran var mı Enzo'nun içeri? Ya, ya benim grup eee eee aslında o 5 docesney beş seney beraber çalıyoz Beni Hı -hı. daha çok iyi tanıyorlar. ama e, çok eee falan çıkmak sevmiyorum çünkü benim müzik eee <coughs> e, mesaj vermek için hı hı. Çalıyor, para için kazanmak için değil mesaj için Mes o yüzden tutkalandı benim memleketi. Oh. işlerimi kaybettim iskenci zamanda oh. e, yaptılar bana şok ettik şarkı için e, para için değil yani hı hı. o yüzden bağlar çalmak sadece insana İçi yola ve ne söyleyeceğim? Evet, şey yapmıyorlar. Ay evet, ben de bu çok o, o seni içine yani. sıkıyor değil mi? Daha evet anladım. Yani. Yani. Ben de böyle daha çok <gülüyor> üniversite falan, konferans böyle dayı. Hmm. Yani. Üniversite şahın kendin çalıyorsun belki. Ya be ama e, özel konser e, bazen çalabilirim ama sürekli hmm. e, anladım e, ne demek yani. Yani. Anladım. şimdi Enzo'nun mesela dünyadan davetler geliyor ona. Hmm. Ee, hem bizim bu yeni belgesel de müzikal belgesel. Evet. Hem festivallerden hem de... E, ...yani konser vermesi için. Hı hı. Mesela bir, birisi Lübnan'a davet etti. Ha, müthiş. Fakat maalesef mülteci statüsünden ötürü gidemiyor. Aa. Ve biz bunu... Bunu da dile getirmek istiyoruz. Yani bu bir hak, hani herkesin hakkıdır bence gidebilmesi, gelebilmesi ve maalesef dünyanın nüfusunun yarısı bu haktan mahrum. Anladım. Peki nasıl bir engel oluyor? Şimdi hazır hani filme de gireceğiz ama filmin konusuyla da ilgilişkili bir konu söyledin Elif. Sen değil mi? Ee, hani nasıl bir sıkıntı yaşatıyorlar? Kim yaşatıyor? Nereden, ne, neden mesela gidemiyor Lübnan'a şey yani konser vermek? Yani mülteci olarak gelindiği zaman sizin aslında devletinizden kaçtığınız için pasaportunuz yok. Evet. E, pasaportunuz yoksa dışarıda çıkamıyorsunuz. çıkamıyorsunuz. Bu kadar basit bir mesele. Hı -hı. Onun yerine özel izinlerin verilmesi lazım. Ha, ya da mültecilik statüsünün daha kısa süreli kalması lazım. 7-8 senedir insan mülteci kalamaz. Evet yani. Ee, Türkiye'de maalesef bu konuda hakların ve hukukun çok e, korunduğu ve maalesef çok ilerlediği bir yer değil. Bunu da Doğru. dile getirebilirim. Bağımsız Hı -hı. bir belgeselci olarak. Evet. Ee, bence bu büyük bir insan hakları suçu ve ayıbı. Aynen. Peki Enzo gibi e, profesyonel mülteciler. Müzisyen olup da bu e, hani sıkıntı yaşayan birçok insan benim anladığım ve bildiğim kadarıyla var. Doğru mudur? Çok güzel. Aslında Enzo'nun lafı biraz ondan çalmış gibi olacağım ama hani Enzo evet ben bir tane varım burada diyor ama arkamda inanılmaz yetenekli insanlar daha var. Değişik memleketlerden Hı -hı. futbolcular var, nice Elvis Presley'ler, Michael Jackson'lar Değil var mi? ama neler kimse neler. ki maalesef onların yüzüne bile bakmıyor. Neden? Çünkü işte ırkçılık, insan e, yabancı düşmanlığı e, ...aa işte bizim mülteciler geldi... ...göçmenler geldi... ...bizim işlerimizi çalacaklar... ...ya onun ne yaşadığını bir sorsana... ...hani evet. nereden nasıl geliyor adam... ...yani sen... ...seyahate gidiyorsun Paris'e... ...Eyfel Kulesi'ne çıkıyorsun... ...iki selfie koyuyorsun... ...hani mutlu oluyorsun ama... ...bir yandan da başka bir realite var... ...seninle paralel hareket eden... ...aynen... ...bizim ülkemizde hani hep şu denir ya... ...bizim ülkemizde ırkçılık yok... ...gibi bir e, ön kabul vardır ama... E, ...hani... ...okey belki... Birebir ırkçılık söylemlerde falan belki çok karşılaşmıyoruz ama hani senin söylediğin şekilde aslında tamamen varmış gibi resmedilmiş oluyor. Beni doğru bile mı? turist sandıkları için bazen ben doğrudan duyuyorum. Ya bu yabancılar da çok fazla olmaya başladılar doğru, diyorlar. Doğru evet, yani. benim de başıma geliyor doğru söylüyorsun. Ama bir yandan da şöyle yani çok da yüklenmeyelim insanlara. Çünkü bir yandan iyi ve kötü insan her yerde var. Aynen öyle tabii ki. Ee, ve Enzo'nun bu günlere gelebilmesinin en büyük sebeplerinden birisi de hani ben de tanıştım kolduğum için 3 yıl boyunca onun hayatını takip ettim belgesel film çekim, çekim esnasında. Bir de biz belgesel çektiğimizi de unuttuk bu süreçte. Yani arkadaşlarımızın üzerine kurguladık zaten filmi de. Ee, onu seven, ona inanan insanların ve bir Türk ailesinin e, mesela... Şeker ailesi. Şeker aile soyadları onlara... <gülüyor> ne onlara söyle benim şeker aile. Babam e, e, Recep Recep... Şeker. şeker. Annem ve Şeker. Tuba kardeşim ve... Ayhan. Ayhan ve... Aykut. Aykut çok selam salıyorum. Evet ben Şeker ailesi, ki Şeker gibi insan. Adları izlerimle. Belgeseli <gülüyor> izlerseniz <gülüyor> eğer orada da kendilerini göreceksiniz evet, evet. zaten Daha, çok tatlılar. Aynen bu henüz izleyebilmiş değiliz belgeseli tarafından, kendi tarafından konuşuyorum ama şu anda arşive attım hemen izleyeceğim. İşler bu, güçler kayıtlar bir türlü şey yapamadık. Bu arada gösterimle ilgili netleşmiş bir şey yok değil mi? Yani... Evet nasıl? Ne zaman izleyeceğiz? Nerede izleyeceğiz? Yani biz... E, Var planlar bildiğim kadarıyla bir evet, yerler için ama kesin Türkiye'de değiller. Türkiye'de iki gösterim yaptık. Bir Ankara Mülteci Film Günlerinde oldu. Hı -hı. Geçen iki hafta önce. Bir de geçen günlerde e, Dokümentarist İstanbul Belgesel evet. seçkisinde gösterildi. Salt Saltbeyoğlu'nda. Aynen. So, Salon tıklım tıklımdı. Evet çok ya sevindim. ben oturamadım yani. Ayakta, ayakta izledim, izledim arkada. Dans edenler vardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir belgesel izleme ben hiç görmedim hayatımda ama Dokümentarist bu sene çok çok başarılıydı. Ee, sanırım bu sansürlerin de etkisi oldu. Bu insanlar inadına, inadına gelmek istediler. Bu muhteşem bir şeydi bizim için. Bundan sonra Papua'da yeni yine de bir gösterimimiz var. Şaka değil yani gerçekten. <gülüyor> yani evet, şaka yapıyorsun diye baktım, böyle güldüm ama doğruydum. ...gidebilecek miyiz Enzo? <gülüyor> Gideceğiz değil mi? Gideceğiz. Yani bilmiyorum ama çok heyecanlı. İnsan hakları Festivali... Hı -hı. Almanya'da Köln'de olacak, İsviçre'de Aa, olacak. Yani olacak. Yani birçok yerde olacak. Artık yani bunu da söyle ...söylemek istiyorum hani herkes belgesel işte müzik yapmak ne kadar zor aslında değil sadece onu istemek kararlı olmak bir hikayeniz varsa yana yakıla <gülüyor> bunu anlatmak istiyorsanız bir derdiniz varsa her şekilde yapılır bu evet, yani evet yani Elif bu... ben de sana onu soracaktım soracaktım aslında şimdi e, eminim genç hani bir de belgesel ve filmci ve müzisyen dediğimiz zaman insanların kulak kabartırım ben farkındayım burada şu anda ve hani yaptığın bir eseri e, biraz önce Enzo'ya onu sordum hani nasıl oldu müzik piyasasına girdin diye sana da bunu sormak istiyorum filmlerini göstermek için özellikle belgesel gibi ve hani festivallere uygulanan sansürlerle ...falan da göz önünde bulunduracak olursak... ...hani akışa nasıl giriyorsun... ...nasıl girebiliyoruz yani bu film endüstrisine... ...belgesel endüstrisine nasıl o akışın içine... ...dahil olabiliyoruz? E, çok güzel bir soru. Ya da sen nasıl dahil oldun onu soralım. Yani işin garip tarafı... ...Enzo da ben de... Hı hı. E, kendi kendimizi dahil etmiş bulunduk evet ama şöyle sektörü hiç düşünmeyerek hiçe sayarak Hı. yani kesinlikle ben benim hiçbir zaman alakam olmadı ne televizyonda çalıştım ne gaz yani hatta hiç düşünmedim bile onu ben sadece kendi kendime işte evde ...software editini... ...yani daha doğrusu şöyle... ...nasıl kurgu yapıldığını öğrendim. Hı hı. Ee, görsel antropolojik dersleri almıştım... Hı hı. ...İngiltere'de hı hı. yüksek lisans yaparken. Orada öğrendim. Orada işin teorik kısmını biraz... ...anlamaya çalıştım. Fakat sonra o amçilerle beraberken... ...ya yani o böyle bir duygu durumu... ...hani... Hı hı. Böyle içinizden geliyor ya böyle evet. biraz sanki doğal bir şeymiş gibi. Ondan sonra cesaret ettim ama bir yılımı aldı cesaret edip kurgulamam. Hı hı. Ya beni yapacağım şimdi kim izleyecek işte. Hı. Ya kimse beni ciddiye almaz falan filan. Kimse inanmaz zaten hani bir Türk kızı gitmiş orada Tibetli doktorlar falan. Bir de politik meseleler var hani böyle çok ciddi sıkıntılar var onları aşmaya çalışıyorum falan. Derken ya dedim yaptım işte bir şey. Ve yollamaya başladım festivallere. Şimdi e, Without a Box diye bir e, web sitesi var mesela. Oraya giriyorsunuz filminizi paylaşabilirsiniz bir sürü festivalde. Böyle bir network gibi bir şey. Hı hı. Ondan sonra oradan böyle şeyler gelmeye başladı. Davetler. Davetler işte redler geliyor. Bir sürü red geliyor. Bir sürü davet geliyor. Endonezya'dan bir sürü ödül geldi mesela. O beni, beni hiç beklemiyordum öyle bir şey. <gülüyor> Ama gidemedik. Ee, benim böyle bir sıkıntım var. <gülüyor> Ama Endonezya gitmek de kolay değil tabii evet. şimdi yani. Ya tam Soma zamanına geldi böyle içimiz hmm. el vermedi falan. Ne gideceğiz şimdi dedik. Ee, öyle yani. Hani bu şöyle siz yapın devamı geliyor. Yani o öyle bir strateji bence yok. Bence gerçekten o böyle bir içinizden gelerek yaptığınız şey zaten şey oluyor yani. Ben öyle yolunu buluyor Şu, değil, yolunu değil mi buluyor, kesinlikle? Evet. Cesaret yani ve merak. Ee, kesinlikle kendinize güvenmeli. Yani haksızlık etmeyin de. Hani hı hı. kim beni dinler, kim bana ne yapar? Enzo'ya da kimse seni dinlemez. Hatta hatta e, o anlatsın yani. Evet bir o 3 tane gruptan atılma olayı falan var. Tabii tabii. Ondan bahsetmek ister misin? Ben mi anlatayım kısaca? He <gülüyor> okay. <gülüyor> tamam. ya problem yapabilirim. Tamam buyurun. Enzo mükemmel anlatıyor. Enzo anlatsın. <gülüyor> Tamam ben o kadar tatlı anlatamam enz o kadar o anlat. İzin verir misin anlatabilim? <gülüyor> Abi mikrofon senin zaten. Yok, tamam teşekkür. Can sen gel bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Okei okay, e, benim için e, sorduğum sana en baştadır. Talay yaptım. Küçükten. Evet. E, sadece okula para vermek için. Ateş küçük. Beni hayatım kimse benim. E, e, pantalon falan böyle idame ettim. Cepsa'da kendimi gidiyorum tarla pozisyon e... yani tarlada yetiştiriyor gidiyor manavda satıyor. On öyle parası okula ya, yaşından ya. adam kendini idam ettirmeyi evet. öğrenmiş. Evet. Minik Enzo şimdi ya, değil ya. mi? Minik evet. Enzo. <gülüyor> e böyle ama e çok şeyle öğrendim hayatım. O yüzden benim dediyor mu ki? evet psikologum, eğitim aldım Sorbonne Üniversitesi. yapmıyorum. <gülüyor> ee, ama o Sadece ne kadar ne na, kadar para kazanacaksınız. Mm -hmm, tabii. Ee, Ama e, benim hayatım tarladan başladı. Mm -hmm. Ve ona şarkı öğret, e, öğrendim. O, o yüzden de daim. Şarkı Aynen. için bu daim. Okay. En önemli bu. E, ve umut hiç kaybetmedi benim hayatım. Mm -hmm. Evet. İşim başlarken burada Türkiye geldi ama lig başladı çünkü sadece kaçar kaçarken 20 TL dolar vardı Hı -hı. beni cep tutkalandı Avralimani ve yabancı şube Hı -hı. Hı -hı. 78 gün Kadim o su parası bole verdi iş çıktı para yoktu. Hmm. Hiç, hiçbir şey yoktu. Çıktı yabancı şube 78 kumcu <gülüyor> sonra. sonra. Neden giderken bilmiyorum. Soruyorum burada ne. E, nasıl bulacağım? İnsanlar Taksim bole bole yürümek başladı ve Taksim. Hı -hı. Gece oldu. E, ne kadar o zaman e, sonra... Gezi park iç gün kadim sonra Hı -hı. Kongolu arkadaşım buluştum ve buluştum sonra sen tüm suya bakarken neresi resimordum ve asın Kongolumsun bir tane e, Kongolu tanıyamoda sonra beni tanıştık sonra bir küçük eve e, yaşadım 12 kişi bir küçük oda, bir oda 12 kişi, 2 kişi. Çok zaman akad. Ama ona iş başka yok sadece Hamalik e, Amalik. Beni biraz utand Utandım çünkü isimim Kongo biliyorlar ha. ve benim isim sakladım ona. E, bolu böyle yaşadı 2 ay. Bendi ona Enzo değil Betan medim de Enzo. Sonra baş, e, ten, e, Yavaş Yavaş var. Eee böyle başladı. Sonra Amalik ken bir gün ee, bir kişi... Ekrem abi gitar hediye verdi bana. Selam söyleyim Ekrem abi. Ekrem hangi ee, ekrem? Tüneldeki ekrem. Yes. Aa, evet. Benim de arkadaşım da yeah, ekrem. Okay. Buradan okay. ona selam söyleyelim herhalde. Evet. Okay. Ee, gitar verdi bana. O gitar sora e, böyle başladı. Taşıyorum gitar. Sen gitar çalıyorsun. Sonra 3 tane grup e, tenstik Ve ona sadece bom ale söylemek sormak Ben de dedim ki tamam mı bom ale şarkı sulabilirim, Güzel sorabilirim. Ama benim ruh oda çünkü evet. benim şarkı değil. Aynen. Benim şarkı Bo gibi. Bo onun şarkı hiç böyle söylemem yani. Çünkü Aha. onun şarkı biliyor diyor evet. şey Benim şarkı... Söylerken daha güzel soruyorum. Çünkü benim şarkı, benim yani. Aynen yardımım. doğru. Kimsin seni, git ya, burası Türkiye'ye. Ee, Kimsesini dinemez. Ne kadar yanlış bir bakış açısı. Ya ne kadar sonra benim bak... Evet, bak Türkiye'de bu yani. bakış açısı var ve hepimiz bunun... E, bilmez bilmez miyim, evet şey. maalesef. Burası sadece Enzo'ya değil, kendilerine de güvenmiyorlar yani. Ya benim evet, şey o, kesinlikle bu. Ha. Yani. Sonra ikinci gün aynı oldu. Ee, üçüncü gün sonra... İkinci grup, ikinci grup sonra Karaman gittim. Benim mültecilik Mitecili, Miteci, istiyorsanız e, gereği Karaman'a sürülüğü için gittin hmm. Gittim Karaman'a, o bir ay kaldım. Hı hı. E, para yoktu. E, ve tren stasyon kaldım e, bir ay. Bir ay B. tren istasyon Uyuyorum gece ve bole kaldım. Sonra e, aç para yoktu, e, şey yoktu. Bilmiyorum sadece karpuz veriyorum bana yemek için. E, e, karam, e, e, e, oruç zamanda hı hı. sadece bole ve bilmedim ne yapacak. Sonra bir arkadaş benim e, bileti ee, e söyledim benim böyle böyle Karaman'da soğa ona dedim tamam bileti Adımana Karaman Bindim otobüs kadar İstanbul'la döndüm İstanbul, İstanbul. Ee, bir grup son got godum ben istemedim dedim ki sen bu maleseyim yasun. E, okay, bizi başka rakchi şarkı diyeceksin. Vous avez bichaque je dis le guitarma bin Sana mı soruyorlar? Ben, yani, ya. yani. ben ben abone dedim. Türk mü müsün sen? Ya Türk yani bir tane yabancı. Sonra Aladim yani beni benim müzik bilmiyor musun? Tamam. Cine <gülüyor> doğru ve evim gülmek başladım. Hı -hı. Ben de ne kadar zor hayat yaşıyorum beni ya. Yani. Gülmek alamak ama şimdi Sinirden gülmek geliyorsun. gülmek başladım kendimi. Hı -hı. Gül, e, tünel e, ve meydan kadar gülüyorum kendimi yani. <gülüyor> e, sonra e, bandista tanıştık. Hı -hı. Bandista e, beni güvendik. Sonra bir ay sonra beraber küçük. Konserler vardı, Sonra yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Ve şimdi başladı. Sora ya washa washa washa wash. Biz müdi beş, beş tane albüm yaptım. Ama, ama arkadaşlarım, o hepsi bo mal eşaki söyleyem kimse. Şarkı, e... İlk yasal reggae albüm Ben yaptım Reggae albüm ben yaptım Türkiye ee, Rainbow albüm Ve sonra Hala e, hala yapıyorum ne Yapmaya devam ediyorsun Bu Hı -hı. da çok benim için e, e, Pozitif Pozitif e, Che, négatif chez les bénés positif, donc qui ehier ve benim vision, I will never, uh, I will uh, uh, never uh, lose my hope. Ee, Umudumu uh, uh, hiçbir zaman kaybetmedim. Benim I taking care about I protecting my own vision. Ve vizyonumu korumaya çalışıyorum. Evet, kendi bakıcısını Hı -hı. hep koda. Yes. You can take everything my life, eş alabilesin, para alabilesin, ama benim vizyon kimse e, izin vermek, vermez, <Gülüyor> vermez. Aramazlar. Evet, çünkü e, beni söyleme. Izi, çalışma izin vermiyorsun, bana tamam. Oturma izin vermiyorsun. Ama if you give me, me let permit because i don't need the permit for, for dream yeah. e, hayal ve için. hayal kurmak için senin iznine ihtiyacım aynen, yok aynen öyle okay o yüzden benim sadece hayal, hayalim sadece ay hayalim hayalini takip ediyor bir o yüzden o I don't have permit for that. Bunun için izin istemeyin. Evet, Bütün gençliğe seslenelim. Hiç kimse hayal kurmak için <gülüyor> ee, Birinden izin annesinden babasından <gülüyor> çünkü baskı sadece devletlerin diğer Tabii devletlere de, yaptığı değil. Aynen. Maalesef bütün gençler için. Evet, bizim hep savunduğumuz bir şey bu. Hem bu programda hem de diğer programda artı beş eksi beş diye perşembe günde yaptığım programda hem de kendi hayatlarımızda aynen yani evet buradan dile getirdiğimiz şey şu şekilde hani yapamazsın oğlum edemezsin evladım aman kızım canım kızım işte kim bakacak hani kim ne, niye dinlesin vesaire gibi sorular evet. senin de başına geldi ben, ben de müzik, Enzo belki beni tanımıyordur ben de benzer bir şekilde müzik yapıyorum hayatımda bundan kazanıyorum İstanbul'da bir müzik yapma adayı Kendimden 15 yıl önce aynı şeyleri ben de yaşadım Enzo çok benzer şeyler yani insanların sana söylediği şeyler bir tek sana söylemiyorlar herkes birbirine. <gülüyor> ise bu ülkede öyle bir şey var. Yapma yapamazsın. Kim dinler? Hani... Bil, bilmiyorum. Ya cesareti ben de çok... kırık insanların. Bilmiyorum. Çünkü bu da sadece e, saygı veriyorum. Türk poplarımızı. Ama e, bin e, dual koyuyorlar. Türk müzik. Ama bazı insanlardan e, şans vermiyorlar. Evet. Şans Anladın? Vermiyor. Vermiyorlar yani. Ama eğer sen yapamıyorsun. Bizi böyle Afrika'ya borgu bölünün. E, Maymun eğer bir e, meyve Almak istiyor, ama almıyor Çünkü zorunlu için uh -huh. Sorabrakıyor, geliyor Tüm Eee diğer maymullar yani. gelmek ay gitme o çok çok Bende adim ve yedim evet. çok güzel değil bir güzel bir şey <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Güzelmiş, şimdi insana böyle söylüyorlar ay bir şey ona yapmıyorlar Aynen. ama başka insana şans vermiyorlar hayır Aynen. yapma, yapma. Yani, ama ona insana diyorlar ki bu dünya yaşıyoruz evet doğru e bana da hocaların da söylüyor yani. ya işte ona aynı biz söyledin. yıllardır belgesel çekiyoruz festivallere giremedik işte ya ödül işte alamadık evet. falan sen dedi uzanamadığı ciğerim bunlardan ya, bir deneyin ya bir deneyelim yani hani bir, bırak beni yani değil mi Aynen evet tuhaf et. Sanatın genel olarak e, sporda da benzer şeyler oluyor. Hani bireysel olan e, aktivitelerle ilgili hayatını hani milletin daha çok hobi olarak gördüğü şeyleri hayatına kazanmaya çevirecek olursan Türkiye'de aman oğlum aman yapma işte aman etme şöyle aç kalırsın. Böyle öyle bir şey de aslında hani onların da bir iş olabildiğini, onların da endüstri olduğunu burada hatırlatmak Çünkü gerekiyor. Çünkü de hayal kırıklıklarıyla dolu hayatları o yüzden Kendisi yani annesi babası hayal kırıklığına uğramış insanların hani, devam etmesi de zor oluyor. Bir de şu bir... var. Ama risk almadan giriyor. hiçbir şey olmuyor. Ve yani. risk alıyorsunuz yani bunu risk aldığınız için zaten başarıyorsunuz Aynen. Evet. Şu var bence hani yakın tarihimizde ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu hepimizin ortak karşılaştı. Kaan'ın da eminim, Bilge Ergen'in de aynı şekilde. Bu 80 dönemi darbesinden hemen sonra hiçbir şey yapılamadığı için memleket. Tane hani evet, beraber evet. yan yana bile yürümek. Buraya gelen bazı konuklarımız müzisyen konuklarımız oldu. Yan yana yürüdükleri için dört kişi taksim meydanında o gece nezarette geçiren konuklarımız oldu burada. O insa, o jenerasyonun çocukları olduğumuz için evet, e, ve hani öyle. evet biraz garantiye alması, alınmamızı istiyorlar belki ve bir darbe çok üstüne darbe içtirdi. yani evet. sadece sen de değil. Aynen evet. biraz onun da e, yaralarının olduğunu e, düşünüyorum açıkçası ben bunu söylüyorum Ama Enzo'yu örnek alalım kendi vizyonumuzu <gülüyor> kaybetmeyelim yoldan de devam edelim. Aynen peki bir müzik yapacağız Joe Bonamassa dinleyeceğiz şimdi benim çok sevdiğim modern Zamanların bir blues gitarçısıdır. Different Shades of Blue diyecek ardından tekrar buradayız. <Gülüyor> Takadışlarım bu şarkı love is love bu ilk defa dünyada niyol. <gülüyor> <gülüyor> Rock FM FM, <gülüyor> FM. Doksan dört Dok ilk defa Radio Joe Hadi Afri. Adem bakalım. Live up for hey, any lies. Love yourself, don't give up, 'cause you can fly. fly. Humanity is built up hey, by you and I. and I. We can change only love can free your mind. Love is love. Love is this. Love is love. This is love. Love is love. Mr. Enzo sing No matter which way You decided to sit there Bak efendim 94.5'tesiniz Enzo bizle beraber sevgili Elif bizle beraber ne söz vermiştik belgesellerden müzikten bu piyasada nasıl oluruz olduk mu olacağız mı vesaire gibi konulardan konuşacağız hakikaten de 2 saati nasıl yedik anlamadım ama sorularımız var Elif ve Enzo'ya kan özellikle. Son 400'e girdik bence soru şu olabilir hemen ee, biz susalım siz konuşun bu filmi nerede izleyeceğiz bir daha nasıl izleyeceğiz bu film nasıl, nasıl yakalayacağız oldu? evet nasıl oldu. E, ...web sitesinden... ...www.refugeehereiam.com'dan... E, ...bize mail gönderebilirsiniz... E, ...Radyo Geografikaya da... ...mail gönderebilirsiniz... E, ...bize yönlendirebilirler... ...biz size e, hem DVD gönderebiliriz... ...hem de... ...Gümeo'ya linke gönderebiliriz... ...ama şu anda festival zamanında olduğumuz için... E, ...Pablo'ya açmayacağız... E, açığa ...açmıyoruz... Hı hı. ...açmamız yasak... ...onun dışında birçok e, duyurularımızı... ...web sitemizden yapıyoruz... E, gösterimler olacak ileride hı hı. peki kısaca şeyden bahsediyor muyuz bu filmi neden yaptık biz çok kısaca hemen Ya e, e, bu filme neden yaptım sadece dünya ve bahsetmek istiyorum e, Miteci'den geldi bu da 20 kimse beni yardım etmedi. Tamam aile kurduğum arkadaşlarım kodu ama umut hiç kaybetmedi. Evet. İnsanlar beni dedi ki kimse senin dinmese böyle. Ama benim bir kişi geliyor Türkiye. Hiçbir şey var. Ama hiçbir şey kutu bir şey yapmadım böyle yaptım. İnşallahken amaliği yaptım, hep şey yaptım. Ama sonda o adam e, başarı değil başarı. evet bu bir evet. başarı öyküsü Anladım. yani olumsuzluklara e, kötülüklere ve zulümlere rağmen bir insan eğer kafasına koyarsa hayalini takip ederse yapabilirin filmini çekmek istedik mülteciliğe farklı bir, bir bakış açısı getirmek istedik Hı -hı. elini açan dilenen insan değil yetenekleri potansiyeli Hı -hı. olan dünyaya vereceği çok şeyleri olan insanlar olarak Enzo'nun Enzo hayatı tından kesitlerle ve gerçekten hani bunu istedik. Bunu ben de sadece istedim. bir örnek ama çok insanlar var. Bu da evet. Talabaşı çok güzel futbol. Da Didier Drogba ya da isim kula maya ve hmm. e, dede baba da baba bilmiyorum ama da <gülüyor> Talabaşı sadece ona da çok güzel futbol oynayabilir. Wow o da şu anda hmm. söylüyorum. Hmm. Anladın mı? Ama izin ve hiçbir şey yok çünkü sadece olay e, Kimse ona ama eğer online yani şansa verebilir misiniz? Evet. Ona ne kadar mutlu. Çünkü bize geliyor bu da. Hepimiz bir şey var için miyiz? Ama kültür. Mesela ben de şarkı söylüyorum. Gitar çalıyorum. Ee, çok psikologiyim. Böyle çok söylüyorum. Ama bu Türkiye çok en bir bir sayı, e, bir sayı. Bir mülteci. Bir örnek. Like, evet. Bir örnek. Evet. İlk yasal e, albüm yaptım. Ama neden ben? neden başka insana yapmadı sonra ben kim yapabilirler beni sadece soruyor ve tüm dünya ee, miteciliğe söylüyorum kesinlikle bekleme Çünkü sadece şu anda yaşıyoruz. Evet. Yarın değil yani Adem ve gerçekte bizim eee ilkemiz bizim e, de tout kawepaste de... and bizim geçmişimizi çaldılar ama geleceğimizi çalamazlar. Hadi. Evet. Bütün Suriyeli mültecilere, Kongolu mültecilere hepsine herkese İrak, mülteciyi abi. kesinlikle bir kimlik olarak kabul etmeyin. O size sadece zorla verilmiş bir statü. Bunu kimse kabul etmesin. Lütfen Türkiye halkı siz de kabul etmeyin. Vermeyin. Ve umudumuzu kaybetmeyin. Dünya Mülteciler Günü bu arada bugün. Aa, bugün evet 20, evet. Bugün bugün dünyamız, evet. Aynen. Ya, tüm mültecilere selam veriyorum benim Bizim benimce. iletmek Biz istediğimiz mesajımız ve filmi de çekme sebebimiz işte buydu. Umut Ellerimuza kaybetme sağlık. lütfen. Umut kaybetme hayat devam ediyor. Gelecek daha çok güzel olacak. Geçti. Geçti. Geçmiş, geldi, geçti, geçti. Tamam. Geçin, bu filme Hoş amacı bu yani. Anadem, Umut ve kendi yol bu ve iş bir zamanda e, kaybetmesinin umutu yani böyle dedim. Kalk. En yaşasınin hayatı evet. yani. Böyle. Ancak beraber olmayı başarırsak çünkü çok daha güzel bir dünyaya uyanabiliriz. Çok klişe şey evet. oluyor ama biz buna inanıyoruz. Yani herkesin kendi hayatını yaşamaya hakkı var tabii. Evet ki. yani. Hocam şöyle bir toparlayalım mı? Toparla Hı. bakalım Kancı. Ee, hocam benim elimde çok Radyo Geografik'a bir kapanış var. Bunlar ee, Enzo Ica'nın ee, sözleri, Zeynep Kılıç'ın e, muhabir Zeynep Kılıç'ın yapmış olduğu röportajdan bir alıntı yapıp e, bu. E, Leş kapanış fırsatını kaçırmayalım <gülüyor> diyorum Güzel. çünkü Enzo İka'nın bu sözleri gerçekten çok radyo coğrafika sözler efendim bir sonraki haftaya kadar Enzo İka'nın sözleri aklınızda kalsın burası radyo idi Enzo demiş ki Allah Türkiye'yi Kongo'yu yaratmadı. Bir tek dünya yarattı Aksi her ülke için bir ay bir güneş yaratırdı Oysa ki tek bir güneş altında ısınıyoruz O sınırları insanlar koydu Allah katında sen ve ben farklı değiliz Kimse kimseden üstün değil Çok teşekkürler Enzo Çok teşekkürler Enzo çok the sağ Rock, Rock, Rock, Rock FM. <gülüyor> teşekkür ediyoruz diyorsun. Teşekkürler. Biz, biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Elif, sevgili Enzo. Teşekkür. Çok yeah. sağ olun geldiniz. Bize burada hakikaten e, bambaşka bakış açılarıyla ve çok güzel müziklerle konuk oldunuz. Red the Black and White. Wonderful. Let's get together as one. <gülüyor> <gülüyor> İyi hafta sonları diliyoruz. Geografikadan kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın. On yeah. Les papillons voudraient les partager n'avez pas pas avec toutes fleurs même les petites les fourmis sont toutes solidaire pas bois que comme être Gede dede white, white, çiçekten ben de vicdandan kuma sokmuş esilmiyor. siz başını bir başıyla bulmakta o istiften başını, bir başının dişinde Kaffee white white love say you wanna love it say you love it I'm moving through a rhythm, got to hear the sound, breaking it down. Will you do as your heart desires, or will you be another couple Cause he's the founding he of things that are real until we finally see, to see what you So come up and realize the heart you call impossible, you were never meant to be a Seni seviyorum. Red deadin white white red white